Selatü ve selam Peygamber Efendimiz'e Şerefli ailesine Ve şerefli arkadaşların üzerine olsun Güzel kardeşlerim Hicretin ikinci yılında Bedir Savaşı gerçekleşiyordu Müslümanlar ve müşriklerin ilk büyük savaşıydı Bedir Ovası'nda Müslümanlar Bir destan yazıyorlardı Büyük bir orduyu Mekke müşrik ordusunu perişan ediyorlardı. Tarihin dönüm noktası olacak bir zafer kazanıyorlardı. Savaş öncesi, savaş esnasında ve savaş sonrası Rabbani mesajlar geliyordu. Ayetler geliyordu. Rabbani talimatlarla Müslümanlar yönlendiriliyordu. Yol işaretleri belirleniyordu. Bedir Savaşı'nda, Enfal suresinin ayetleri nazil oluyordu. Ayetler müminlere ruh oluyor, canlarına can katıyordu. Bilinen bir gerçek vardı. Kur'an-ı Kerim hayatın ta merkezindeydi. Bilge Kral Ali'ye İzzet, Allah rahmet eylesin öyle diyordu. Evlerinde, okullarında, üniversitelerinde, medreselerinde... Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışanlara Kitab-ı Kerim kendi manalarını yeterince açmaz. Zira onun ayetleri hayatın ta ortasındadır. Hayatın kenarında değildir diyordu. İnsan yürüyen hayatın akışını derinden kavuruyorsa, hayatın arka planını görebiliyorsa Kur'an-ı Kerim'i anlama imkanı daha bir yükselirdi. Şimdi Enfal Suresindeki Bedir Savaşı ile ilgili ayetlerini bir bütün halinde okuyalım. Ey Rasulüm, Sana savaş ganimetlerinin kime ait olduğunu soruyorlar. De ki, bu ganimetlerin taksimi Allah ve Resulüne aittir. Bu nedenle siz gerçekten müminlerseniz Allah'tan korkun, birbirinizle aranızı düzeltin, geçimsizlik yapmayın. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Gerçek müminler ancak o kimselerdir ki Allahu Teala anıldığı zaman kalpleri korkarak ürperir. Allah'ın ayetleri onlara okunduğu zaman onların imanlarını artırır. Onlar yalnız Rablerine dayanırlar, tevekkül ederler. Onlar namazı gereği üzere kılarlar. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hak yoluna harcarlar. İşte bunlar gerçek müminlerdir Onlara Rab'lerinin yanında dereceler vardır Bağışlanma vardır Değerli bir rızık vardır Ganimetlerin taksiminden bazı kişilerin hoşlanmayışı Rabbinin seni hak uğrunda savaş için evinden çıkarması gibidir Çünkü müminlerden bir grup savaşa çıkmayı hoş görmüyorlardı Hak meydana çıktıktan sonra da onlar bu savaş hususunda göz göre göre ölüme götürülüyormuş gibi seninle mücadele ediyorlardı. O zaman Allahu Teala size yük kervanı yahut silahlı birlikten biri sizindir diye vaat ediyordu. Siz de silahlı olmayan kervanın size ait olmasını arzu ediyordunuz. Halbuki Allahu Teala ayetleriyle Hakkı ve İslam'ı aşağı vurmayı Ve kafirler arkasını kesmeyi murat ediyordu Bunun hikmeti kafirler istemese bile İslam'ı tanıtıp yerleştirmek Ve küfrü yok etmek içindir O zaman Rabbinizden yardım ve zafer istiyordunuz O da size gerçekten ben Ardı ardına gelen bin melekle Size imdat ediyorum diye Duanızı kabul buyurmuştu Allah size bu meleklerle yardımı sırp bir müjde olsun ve bununla kalpleriniz yatışsın diye yapmıştı. Yoksa zafer ancak Allah'ın yanındadır. Allahu Teala mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Allahu Teala size Bedir Savaşı'nda korkudan emin kılmak için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 Bir de kafirler için cehennem azabı vardır. Ey iman edenler! Bir savaş halinde kafirlerle karşılaştığınız zaman onlara arkanızı dönüp kaçmayın. Kim böyle bir günde bir savaş taktiği olmaksızın yahut bir başka gruba katılma maksadı bulunmadan onlara ardını döner de kaçarsa muhakkak ki Allah'ın gazabına düşmüş olur. Onun yeri cehennemdir. O ne kötü dönüştür. Siz Bedir'de o kâfirleri kendi kuvvetinizle öldürmediniz. Fakat Allah öldürdü. Ey Habibim, düşmanlara bir avuç taşı fırlattığında onları sen atmadın. Fakat Allah attı. Bunları müminlere güzel bir tecrübeden geçirmek için yaptı. Allahu Teala işiten ve bilendir.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 Kalplerde olanı hakkıyla bilendir, buyuruluyor. Bedir savaşı bitiyordu. Müminler son derece yoksuldular. Ganimet onların sevinci oluyordu. Belli boyutlarda yoksulluktan kurtulacaklardı. Ama ganimetlerin taksimi nasıl olacaktı? Müminler savaştaki konumlarına göre farklı farklı taksim edilmesini istiyorlardı. Bu durum, Belli boyutlarda tartışmalara neden oluyor, ihtilaflara yol açıyordu. Enfal suresinin birinci ayeti nazil oluyor. Ey Muhammed! Sana ganimet hakkında soruyorlar. De ki, ganimetler Allah'a ve Resulüne aittir. O halde eğer müminler iseniz Allah'a karşı gelmekten sakının. Aranızı düzeltin, Allah'a ve Resulüne itaat edin buyuruluyor. Hazreti Utbe bin Sabit radıyallahu anlatıyor. Bu sure biz Bedir savaşına katılanlar ganimet hakkında anlaşmazlığa düştüğümüzde ve ondan dolayı ahlaki zaaf gösterdiğimizde nazil oldu. Bunun üzerine allah Teala o ganimetleri elimizden alarak Allah Resulüne teslim etti. Allah Resulü de onları bizim aramızda eşit bir şekilde paylaştırdı diyor. Rahman-ı Rahim Bedir Savaşı'nı bu Destan Savaşı Enfal Suresi ile ebedileştiriyordu. Bedir'in kahramanları ümmetin gönül burcunda kıyamet sabahına kadar dalgalanacaklardı. Ayetler onları yakıcı ikliminde eğitiyordu, nefislerini terbiye ediyordu, tekamüllülünü gösteriyordu. Daha birinci ayetin akışı içerisinde, Hakikaten müminlerseniz Allah'a karşı derin bir duyarlılıklara hareket edin deniliyordu. Takvaya vurgu yapılıyordu. Ganimet malları nefisleri tahrik ederken ayet nazil oluyor ve takva iklimine davet ediliyordu. Müminler gelişi güzel konuşamazlardı. Müminler gelişi güzel hareket edemezlerdi. Müminler yüksek bir duyarlılık sahibiydi. Son derece dikkat ederlerdi. Rahman-ı Rahim'in razı olmayacağı bir duruma düşmemek için son derece dikkatli davranırlardı. Ayeti devamında aranızı düzeltin buyuruluyordu. Önce kalplere dikkat kesilme vardı. Kalplere gölge düşürecek hallerden özenle uzak durma vardı. Mümin, müminin kalbini kırmaktan şiddetle sakınırdı, sakınmalıydı. Hele kul hakkına girmekten ödü kopmalıydı. Asıl olan kalplerin bütünlüğüydü. Kalplerin bütünlüğü zafa uğrarsa müminlerin gücü zayıflardı. Bu ise onlara çok pahalı mal olurdu. Ola ki zilletlere düşebilirlerdi. Ayetin sonuna doğru ise Allah'a ve Resulüne itaat edin buyuruluyordu. Mülkün sahibi Rahman-ı Rahim'di. O halde taksimat konusunda ondan gelen ne ise ona ram olmak vardı ona teslim olmak vardı. Böylece daima onun rızasını gözeterek bir hayat yaşamak vardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam